bu yeni sözınluğuyla karşınızdayız Ben beri ben Galip. Ben Demokan. İlk bölümümüz özellikle bu aralar herkesin meraklısı olduğu, çok beğendiği... ...içinden cımbızla pek çok üve çıkarmaya çalıştığı... ...Netflix'in epey popüler olan serisi Stranger Things'i konuşacağız. Evet, bir 80'ler çılgınlığı geri döndü. Bizlerin de çocukluğunun birebir tuttuğu bir dönemi işlediler... O açıdan bizim de çok hoşumuza gitti. Dedik ki biz de bir masaya yatıralım bakalım bu 80'ler meselesi bizlerin gözünü karartıp o yüzden mi bu kadar popüler etti bu diziyi yoksa e, acaba gerçekten iyi bir dizi mi? Bence bütün bir 80'ler nesli kendi aralarında toplanıp para verselerdi büyük ihtimal şu diziyi çektiremezlerdi. Çok net olan bir şey var. Neredeyse bütün 80'lere temas etmiş her şey bir çocuğun. Alkısın düzeyinde içinde geçiyordu. Hükümete karşı duyulan o Nixon dönemindeki 70'ler Amerikası'nın getirmiş olduğu hükümete karşı duyulan e, bu paranoya bir hisleri işin içindeydi. Hükümet gizli deneyler yapıyor 60'larda 70'lerde o civarda. Ondan sonra el çocuklarını kaçırıyor testler için. Daha sonra uzaylılarla temas halinde mi falan diye geçiyordu. İşin ilginci Reagan'ın vurulması yoktu. Mesela 83'te geçen daha doğrusu kendisini 1983 yılını zemin alan temel alan. Bir dizinin içerisinde. Siyasi söylemler yoktu. Küçük bir şehir olduğu için, bir kasaba olduğu için belki siyasi söylem yoktur falan şeyler söyleyebilirsiniz. Ondan sonra bir de benim en çok takıldığım nokta sanki FRP bu kadar aktif değildi. Çünkü o zamanlar hep çocukluk biliyoruz yani. O Koran niyetiyle başlanıp daha sonra Himan'e dönüşecek olan şeyler, çizgi filmler vesaire öyle bir furya vardı. Küçük action figürlerinin satıldığı zamanlardı ilk o yıllar. Ve o nedenle bir masa başarında bir hayal düzeninde bizim daha önce konuştuğumuz fantastik şey, rol yapma oyunu gibi bir oyundansa Gölgeler Şatosu'nun önünde işte hayvan adamla he kapışırlar. O esnada Kaptan Hank gelir. Halbay mıydı adam hatırlamıyorum. Halbay verdi. Şira'nın annesi işte kadıncağız oradan süzülür gelir falan gibisinden bir sahne iskelet falan olan bir sahne. çok daha renkli hani canlı bibit dedikleri şey var ya bir sahne oluşurdu diye düşünüyorum. O nedenle birazcık Sanki geçmişe güzelleme yaparken bir sürü şey böyle sanki yani zımparayla düzeltilmiş gibi geliyor. Ama dediğim gibi bütün 80'ler bir araya gelsek, parasını versek şunu çektiremezlik yayınlatabildim. Şimdi benim orada katılmadığım bir nokta var. Hani bizim çocukluğumuzla onların çocukluğu arasında fark olabilir. Bir kere öyle düşünüyorum. Hani biz he ederken onlar hakikaten Dungeon Dragons'un settingsini önlerine alıp gayet de güzel hmm. masaüstü oynuyor olabilirler. Tabii şimdi çeken bunu yapımcısı da çekenin yani çekeni de sonuçta 80'lerde çocuk değil daha çok doğmuş. Tabii tabii, doğdukları e, yılı evet Dafur biraderler 83 doğumlu. Şimdi oldu. ben kendime bakıyorum mesela kendimi düşünüyorum. 83'te 13 yaşındaydım ben. E, hemen hemen karakterlerle aynı yaştaydım. Evet doğru biz Heimen seyrediyorduk. İşte ne bileyim e, onları taklit ediyorduk. Yani bizim için çizgi filmler daha öne çıkıyordu ama dediğim evet. gibi Amerikan çocukluğunun yani 83'ün Amerikan çocuklarının belki hani şeyi, yöntemleri veya alışkanlıkları farklı olabilir. Yani evet. ben o, sadece o şekilde düşünüyorum. Evet ben de e, bu konuyu merak ettim. Şöyle bir gözde attım aslında o dönemde ne oluyormuş diye. Bu işte 70'lerde Dungeons and Dragons çıktıktan sonra gerçekten tam da bu 80 döneminde göze batmaya başlıyor. Çünkü Amerika'da işte e, Hristiyanlar Çocukların kötü alışkanlıkları, kendilerini işte öldürmeleri, intihar etmeleri ya da şeytana tapmaları, canavarlara bilmem inançlarını değiştirmeleri filan gibi şeyleri böyle bir düşman belleyip Dungeons Dragons'a tam da saldırdığı bir dönemmiş o. Yani orada bir zaten popülerleşmiş. Birincisi bu. ikincisi ben de 10 yaşındaydım hani o dönemde. Bu 10-13 yaş civarındaki çocuklar bu oyuna yeni başlıyorlar zaten tamam mı? Hep... Zaten o yaştan önce pek anlayamıyorsun ama o yaşta oynayanlar da oyunu oynuyorlar aynen o settingde. Fakat aslında hiçbir kurala uymuyorlar. Yani o oyun oynanıyor ama gerçek kurallarıyla oynan baya eğlenip takılıyorlar yani zar evet. atıyorlar. İşte kazandın kazanamadın işte önemli olan o hayal dünyasını kendi kendince evet. yaratmak. Öyle de birkaç tane anekdot anlatan hani biz işte o yıllarda oynardık. Ama işte kurallara da pek uymazdık aslında. Sadece eğlenirdik gibi anlatıyorlar. Yani birebir kurallara uyarak o yaşta o oyun oynamak gerçekten aslında zor. Yani. Normalde o zanneder. Ama evet. Şimdi hani bu sahnelemek diyorlar ya, stage diyor Amerikalılar. Öyle bir mizansen yaratıp ortaya koyuyorlar falan insanlar. Bu birazcık fazla mizansen işte. Benim söylemek istediğim oydu. Bir diğer şey de ya biz küçük Amerika'ydık falan ama 80'lerde Amerika kendini o kadar açtı ki soğuk savaşta kendisini bir tanıtım kampanyasını bir kumpanyaya çevirdiği için işte yani ki bu sayda daha sonra işte Romanyayı şey yaptı işte Chavushesku devrimini başardı Amerikan yaşam stilini çok iyi ihraç ettiği için hala konuşulur bu arada da Dallas yıktı Chavushesku yu derler Yugoslavya'nın içerisinde Tito öldükten sonra bu Sırpların ayrılmasını falan yani anlayacağınız var şu fabrikanın içerisindeki ee, zaten hafiften ayrılmaya meyilli olan küçük Balkan ülkelerinin vesairelerini Türkiye'nin de etkisi altında kaldığı gibi çok fena etkilemişti o kültür. Biz Bunun de neden açılmıştık. Tabii, biz, tabii. De, biz de Özal'la biz de almaya an, başlamıştık. Amerika'da ne varsa aynı sene bizim burada da oluyordu. Çünkü Özal'ın bütün hadisesi söylemiş oldu şey buydu. Küçük Amerika olacağız yani Adnan Menderes'ten sonra biz olduk diyen bir Özal dönemindeydik. Ben o zaman da yaşadım. Paranız varsa her şeye sahip oluyordunuz 85 86'da. Hatta Sevan Nişanyan'ın kendisinin kurduğu ve girişimleriyle oluşturduğu bir tane şirket vardır. Commodore 64 getirip sattılar neredeyse aynı yıl. Oyunları da bulabiliyordunuz. Dergilerde basılıyordu. Türkiye o zaman şey gibi değildi. Yani e, sen burada hangi kotu giyiyorsan belli, büyük ihtimalle gençtiydi. Çocukluğumda orada da aynı şey giyiliyordu. Zaten televizyon reklamlarından falan hatırlarsın, Değiller bilmem neler falan vardı. Valla ben benim benim hatırladığım çocukluk birazcık daha farklı tabii. Yani bizde vardı muhakkak vardı ama o kadar hani Liler vesaire, vesaire o zaman o dönemde Fioricci çok modaydı. Herkesin kışında bir Fioricci vardı. Yani mesela o Amerika'da çok bilinen bir yani şey değildi. Aa, yani birebir, birebir birebir birebir aldığımıza inanmıyorum. Yani o dönemlerde ben kendi olacak. çocukluğumdan ve evet. çevremdeki çocuklardan düşünecek olursak. Evet moda olan şeyler vardı. Birebir gelen şeyler vardı ama geciken şeyler de vardı. Ya ben bu özellikle masa üstü oyununun biraz geciken şeyler e, şeyine sokuyorum. Yo ben onu demiyorum. Türkiye'de böyleydi falan. Yani o bir örnek değil zaten. Evet. Türkiye'de tabii 90'ların başında bir bizim Ferhan Artürk oynadığını söyle. Erbukaya işte bir parçadan bahsediyoruz. Ben 90'larda onlar... ben de oynamaya başladım de yani. o, o kadar bir sen Ben daha 5. 6. ile henüz müşref olmadım. Yani tanışmadık. 90'ların hemen başı için konuşuyor. Yoksa herkes 90'ların sonuna doğru zaten tabii, tabii. PRP kafeler falan da açılmıştı. Tabii. Orada bir eğilim, bir mail vardı. Fakat 1983-85, 89'a zaten sadece Türkiye'de değil ben Amerika'da da bu kadar ustaca değil de hani bu kadar bilinen, bu kadar üzerine meraklı, uzmanlaşmış bir şekilde oynanan öyle bir masada oyun var. Basement'a özellikle yapmışlar falan. Bana şey geliyor, yapay geliyor, mizansen geliyor. O nedenle Anladım. böyle bir itirazım var. Bunu en iyi nerede görüyorsunuz biliyor musunuz? Çok güzel bir sahnedir o. Hangover'un ikinci bölümünde kafasına darbe aldığında bizim o Zack Caifera Dik ismiydi neydi hatırlamıyorum. Adımın adını, adını. Ee, onun, olan mı? Evet evet, <gülüyor> sakallı olan. Onun diğerlerine o tayfaya şeyi anlatma sahnesi vardır, neler olduğunu. Hı hı. Herkes çocuktur o sahnedeki. Herifin kafası çocuk zekasında olduğu için işte bilmem ne Şahalin Tapınağı gibi bir yere giderler kavga çıkar dövenler falan çocuktur. Kendisi de çocuktur. hikaye etrafı anlatırken çocuktur falan. Bu da öyle bunlar bayağı 30-35 yaşında adamlar basement'ı çökmüşler Bodrum'a orada oyun oynuyorlar. Fakat görünüm tamamen çocuk. çocuk. Ve o işte bana bir kısım batmıştı. Bunun da şey örneğini vermek istiyorum. Bunu en son söylemekte belki fayda var ama hatırlanıldığı kadarıyla geçmiş anlatılır. bütün nostalji işlerinde öyledir evet. ee, ve Hı. o yüzden de hani bit pazarıyla mezarla Nur yağ verir hiç kimse kötü tarafını ya da mahrumiyet taraflarını görmek istemez ya bir de şey var yani her şeyin dediğin gibi her, her şeyin en iyisini hatırlarsın bir de her şeyi tam tamını hatırlayamazsın yani eklemeler bir eksik eklemeler yaparsın evet, Çok dediğin... zor. Yani o kadar eskiyi böyle tam şey e, detaylarıyla ben tane tane değilim. hatırlamak <gülüyor> mümkün değil yani. Ben fena değilim hatırlama konusunda ama. Böyle bir şey ama değil. zaten buradaki önemli olan şey bence şu bu dediğin şu açıdan çok doğru dizi açısından. Ben Stranger Things'in kendi başına tam da bu şekilde sanki işte o zamanları hatırlıyormuşçasına çekildiğini düşünüyorum. Ben. Aynı hissinden de hoşlanıyorum. Stranger Things bir 80'ler evreni yaratmış. Ve o 80'ler evreninde geçiyor geçen olaylar. Tamam, bu haliyle bir diğer fantezi aslında böyle tamam değil mi mı? tip olarak? Ha, evet. Şimdi bu 80'ler evreninde geçiyor. Şimdi bizlerin de beğendiği beğenmediği vesaire filan her şey bugünden bakarak ister istemez oluyor. Oysa bizinin şahsen bu kadar patlayıp tutmasının bence sebebi işte o 80'ler evrenini kabul edip izleyebilenler. 80'ler evreninin kurallarını kabul edip izlediğin zaman çünkü, çünkü sen 83'te hissettiğin gibi hissedersen işte o zaman Büyükşehir'den gelmiş kasaba polisi silahlı 3 tane ajanı yumruklarıyla dövebilir. Tabii canım. Altı patlarıyla her yere girer. He, <gülüyor> ve buradan insanları kurtarabilir. Şimdi sen bunu bugünden bakıp olmaz lan böyle şey dersen, konu çok kötü bu böyle çekip saçma dersen zaten... O baştaki anlaşmayı yine imzalamamış oluyorsun. Bir durur, tamam bu bir kurgudur anlaşması. Bu 80'ler evreni yaratılmış. Evet, evet, doğru. Orada geçiyor ve biz şimdi o kafada izleyeceğiz dersek ve diyenler bence aslında diziyi bu kadar popüler ettiler. Popüler etmenin haricinde bir de diziden zevk alabilmek için bunu kabul etmek gerekir. Yani ki, gerçekten, çok zevkli, gerçekten çok zevkli bir dizi. Eğer bunun tadına varmak istiyorsanız bu anlaşmayı kabul edin. Altına da imzayı atın. Ondan sonra bir güzel rahatlayıp çok da fazla kurcalamadan izleyin. Evet. <gülüyor> evet. Şey gibi oldu ya. Bulut bileşimi falan karışık işlerdir. <gülüyor> fazla şey yapmayın. Kafa gider yoksa. <gülüyor> <gülüyor> yani genel Türkiye yaklaşımını söyleyiverdim Berilciğim biraz önce. Bu arada tabii biz, yani ben bunu söylüyorum çok fazla kurcalamadan yayılın ve izleyin diye ama tabii biz kurcalayacağız. O da ayrı mesele. Evet. Evet. Ama siz keyfini çıkartın. Bundan sonrasında acayip spoiler var yalnız. Eğer seyretmediyseniz bence seyredip öyle gelin. Evet evet. Seyretmeyenleri tavsiye etmiyoruz. İlk programı izlemeden, şey din bizi dinlemeden önce mutlaka diziyi bitirin. Biz böyle burada eleştiriyoruz vesaire masaya yatırdık diyoruz böyle. Am yani tabiri ama gerçekten de yemek masasının üstünde duruyor şu anda Stranger Things. Bahsederken şimdi sanki Gerisi hikayeye hiçbir şeyi beğenmemeti mi olarak e, hareket ediyormuşuz gibi bir algı yaratmak da istemem ben açıkçası. Öyle değiliz biz çünkü. Çok da eğlenerek izliyoruz. Birçok insanın beğenmediği şeyleri çok beğeniyoruz biz mesela. E, farkında bile olmadıkları, hiç duymadıkları filmleri, dizileri, kitapları vesaireleri takip ediyoruz. Bizim o yüzden özellikle üstünde durduğumuz bir şey var. Kitap e, ya da anlatı diyelim artık buna. Çünkü bu işin sonu yok. Bilgisayar oyunu da tiyatro oyunu da bu işin içerisinde. Kitaplar, çizgi romanlar da dahil. Bunların hepsinde bir tane şey var. Kendi gerçekliğinin içerisinde bir tutarlılıkla hikayesini anlatıyor mu ve eğlendiriyor mu? Evet. Bu noktada gene peer'imiz diyelim. Çünkü o sadece bir İngiliz değil. Aslında hepimizin atası sayılacak William Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasında Robin Goodfellow, paka söylettirmiş oldu. Tam oyunun sonunda bir dörtlük var. Bu benim için çok önemli bir şey ve burada da zaten anmak istedim. Biz gölgeler kusur işlediysek eğer şöyle düşünün ve bize hoş görün. Bu hayaller görünürken sahnemizde siz de biraz kestirdiniz yerinizde. Çok tatlı bir şekilde hikayesini anlatıyor. Herkes bir şekilde beğendik. Hiçbirbirimizi kandırmayalım. Ee, yani hoşunuza gitmese de çok güzel olan yerler vardı. Siz de biz de bir yerde eğlendik. Değilse de ikimize de büyük bir zararı olmadı gibisinden bir şey var. Ee, naif en kötü bir yaklaşım var. Şey uyudunuz demeye gitmiş. Aynen öyle. Bir de yani e, Pak Robin bunu söylerken zaten herkesi kırdık dökülüyor. Zaten gülüyor falan. Böyle bir yaklaşım bu çok önemli. Biz şimdi burada eleştiriyoruz. İçini dışını iyice ele alıyoruz. Gözümüze yanlış gelen şeyleri de söylüyoruz. Stranger Things özellikle tartışma yaratan bir şey. İnsanların çoğunun çok beğendiği bir şey. Ve izlerken de çok az insanın rahatsız olduğu bir şey. Fakat gerisi hikayenin yöntemi o değil. Aman çok beğendik, aman çok bayıldık falan değil. Biz baktığımız zaman bir derinlik, bir boyut görüyoruz. Baktığımız yerde acaba nereye gönderilmiş görüyoruz. Biz bu programı yaparken... Dizi ilk çıktığı andan itibaren internet sayfalarında Stranger Things'in yapmış olduğu 13 gönderme, 19 hmm. tane detay bilmem ne gibi bir şey gibi hareket etmiyor çünkü yani onlar hafif kalıyor <gülüyor> bizim baktığımız yöntemle ve bu nedenle de birazcık fazla derine iniyoruz. Programın ilerleyen kısmında da özellikle bir sürü detaya girip çıkacağız. Belki Sümer'e gitmesi Stranger Things'te yokmuş. Yok artık Sümer'e gitmeye <gülüyor> Sümer'den İyi. sorumlu olan birim. <gülüyor> 83 doğumlu Duffer kardeşlerin işi Matt ve Ross Duffer bunlar ikiz. Bunlar önce de 2015'te Hidden diye bir filmde varlar. Bir de Weynard Pines dizisinde de arada bölüm yazıyorlar orada çalışıyorlar. Yani yeni çıkmış iki tane genç. Yetenek. Evet başarıyla yani bu dizinin bence altından kalkmışlar. Bu arada 15-20 yere vermişler bunun şeyini, projesini fakat geri çevrilmişler. Yani bu hemen e, yaptık biz diye kabul edildi diye sene bir kaç? şey yok. 85'te yazdılar deme yani. Ha, 20 2 e, yaşında, yaşındayken <gülüyor> herhalde şey yapacak değil. Ha, yani Yat, fazla bir sene falan uğraşırlar yani. Tabii tabii yatıp kalkıp dua Şimdi bir kere dizi söylediğimiz gibi 1980'lerde tam tarihini söylemek gerekirse. 1983'te Indiana'da geçiyor. Amerika Indiana'da geçiyor. Hawkins diye bir e, kasaba ama baştan söyleyelim haritada aramayın bu... Kurgu, bir, Kurgu bir kasaba. Dizi 12 yaşındaki bir çocuğun arkadaşlarıyla masaüstü FRP oyunundan dönerken aniden kaybolmasıyla başlıyor. Dizinin geneli hem ebeveynlerin yani çocuğun ebeveyninin bu annesi ve erkek kardeşi ya da abisi diyelim. Onun ve arkadaşlarının onu aramasıyla alakalı. Yani genel şeyi buna oturtmuşlar. Evet, kayıp bir Ama çocuk aranıyor. Kayıp bir çocuk aranıyor. Tabii iş bundan beri bu çok basit tarifi. İşin içinde kasabada olan bir laboratuvar var. Hükümet tarafından desteklenen ve bir takım testler yapan. Ki bu testler de 1950'lerde, 60'larda hatta daha sonrasında da bayağı meşhur olan işte paranormal güçler üzerine yapılan deneylerden. Tabi bunu ilerledikçe anlıyoruz. Neyse bu laboratuvarımızdan bir küçük kız kurtuluyor. Çeşitli güçlere sahip. Aynı zamanda da bir yaratığımız var. Şimdi yaratık ilk önce laboratuvardan kaçtığını düşünüyoruz ama işin asla öyle değil. Bu sefer işin içine paralel evren ya da daha doğru bir terimle farklı boyut, boyut. giriyor. Benim bakış açımla söylüyorum evet. ben paralel evrende. Sizinkine benzeyen bir evren vardır ama her şey aynı değildir. Çok daha farklıdır. Farklı ırklar olabilir, farklı bir tarihi olabilir, farklı bir... Tabii kurgu açısından bahsediyorum bundan. Yanlış anlaşılmasın. Evet, burada dersi bilim, Fizik dersi vermiyorum. Genel kurgu açısından durum böyledir paralel evrende. Yani iki evren arasında benzerlik olsa da tarihleri de, işleyişi de, ırkları da vesairesi de farklı olabilir. Farklı boyutu ise ben daha çok bir iz düşüm olarak düşünüyorum. Özellikle dizide belirtildiği gibi tamamen gölgesi gibi yani kendi bulunduğumuz boyutun bir karikatürü veya daha karanlık bir versiyonu gibi olabilir. Bekdâm tam tersine aydınlık daha neşeli bir versiyonu olabilir. Ama her şey aynıdır. Yani şey olarak, çevre olarak ve bulunan fiziksel şeyler olarak aynıdır. Evet yani burada şey var tabii şimdi e, hikayenin amacına hizmet etmek için karanlık bir dünyanın çürümüş bir hali gibi bir e, başka bir boyut koymuşlar. Burada çok güzel bir element var bütün başrol oyuncularının çocuk olması. 10-12 yaşlarında hatta e, ergenliğe hafiften yaklaşmış e, karakterler. 1980'lerin çocuk filmlerini özellikle büyük göndermeler var. Hı hı. Baz olarak da alınmış denilebilir aslında. Evet zaten bir göndermeler çılgınlığı. Çocuk olmayan başroldekiler de mesela işte 83'te o yaşlarda olan Vinona Ryder ya da işte biraz daha büyük olan Matthew Modine gibi. Ama yani böyle 70'lerin sonunun 80'lerin başının ünlüleri yani o rol dağılımı da o açıdan dikkat çekiyor. O da bir atıf 80'lere. Evet canım biraz da Expendables'ı da andırıyor şeyin, Sylvester'ın. O da mesela eski aksiyon oyuncularına bir araya Top getirip mi? çok güzel bir aksiyon serisi çıkartmıştı. 2000'lerin 2010'ların başında. Ee, burada da aynı durum söz konusu. Benim bir, ne bir şey? Efraim Heim mıydı? Neydi? 80'lerin meşhur sarışı mıydı? Corin Heim. Onu falan gözlerim aradı. Eğer ölmediyse... <gülüyor> Ona da yok. bir rol çıkardı illaki çünkü. Valla <gülüyor> ölmedi diye biliyorum ama bilemem tabii. O zamanın gençliğinden çünkü çok fazla kalan yok geriye. Beril Olum hala görüşüyor onlarla çünkü. Öyle ki bizim ilk kalan yok artık. Ben numarasını kaybettim uzun süredir aramadım ama deyip. Ya en azından şeyde... Koride ha beyaz... hain çıktı falan hain <gülüyor> <sözü> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> en azından beyaz perdede görünmüyorlar çok fazla. Miyiz. Ne evet. başlayalım derim ben. Spielberg büyük bir etki. Goonies dedin. Hı hı. Evet buyurun yani Spielberg zaten gümbür gümbür 80'ler demek. O zaman yaptığı her şey de şu suda bu suda sahne sahne birebir şu anda Stranger Things'in i̇çinde, e, içinde, çevresinde, altında, Atmose üstünde, atmosferinde yani. soluyoruz yani. Evet, bir rüya Ay. görmüşsün ve bu rüyanın tamamı Spielberg'in işte setinden çıkma duruyor. Evet. Açıkçası yani biraz önce fantastik diğer şeyi kurmuştun ya tanımı yapmıştım bir çerçeve almıştım. Aslında ben de kendi tarafından bakınca karşılığını öyle görüyorum. Aslında sadece Spielberg değil Stephen King'in çok büyük etkisi var dizinin e, üzerinde. Goodies yani. diyorsun Firestarter evet. var. Hakkı tarafta Stand by var, by me var. Stand by me biliyorsun The Body'den e, alınma. alınma. Aynen. Ya aynı zamanda okay. It mesela It'in de çok büyük etkisi var. Tabii tabii. Hı. It kaçta geçiyordu? Hemen çok kritik bir soru soracağım çünkü bunun üzerine başka bir Ya zannedersem 60'larda olması lazım. Film mi, dizi? Ya, ya, ya ya ya çocukluğun çocukluğun 60'larda olması lazım. Emin değilim. Aynen değil. öyle. Şimdi 80'lerde geçen bu bahsettiğin Spielberg filmleri vesaireler de dahi ama Spielberg'ün galiba bir iki tanesi ayrı tutalım. Genelde 60 ve 70'lerdeki çocukluğa atıf yapılıyordu. Hı. Stephen King'in zaten kitapları da özellikle 50'lerdeki 60'lardaki çocukluğu... Pardon 60 70 örer. olabilir. 70 olabilir. Ama yani son itibariyle 80'de çekilen bir filmde geçmişe evet. bir gönderme var. Buradaki olduğu gibi 2016'da çekilen film. 30 yıl evvelini refere ediyor ve e, kutusu yok bir yandan. O zamanlar güzel zamanlardı diyor. Ama bakış açısıyla vesairesiyle çok 2016. Çünkü bu iş böyledir. Çok iddialı bir şekilde söyledim ama gerçekten bu iş böyledir. Tarihsel bir kurgu da yazsanız hangi çağda hangi yılda yazıyorsanız oranın bakış açısıyla, oranın diliyle, oranın kültürüyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, adabıyla yazarsınız. Bu nedenle de istediğiniz kadar 1453'ü yazın mesela. Hala 2015-2016 olmak zorundadır. Yani görüş, bakış açısı, perspektif genelde onu yakalamak çok zordur. Burada da öyle bir durum var. ben Ama bu bana çok eğlenceli gelmişti mesela. Stephen King kendi çocukları anlatıyor. 1980'lerde meşhur olan kitaplarıyla, daha sonra filmden iştirilen eserleriyle. Burada da Luffer Brothers kardeşler de kendi çocukluklarına, işte o altın çağlarına bir gönderme yapıyorlar. Ama işin enteresan yanı şeyle çok büyük paralellik var. Zaten hani tamam kendi çocukluklarına gönderme yapıyorlar muhakkak ki ama itteki çocukların topluluğuyla Stranger Things'deki topluluk Birbirine bayağı bir paralel. Yani içinde bir kere dışlanmış bir şey var. Kend, gerçekten zeki olan, kendi evet. yaşının üstünde düşünen çocuklar. Topluluk olarak. Yani bir araya gelen çocuklardan bahsediyorum. Evet. Kendi yaşıtlarından daha farklılar. Zevkleri farklı, düşünce tarzları farklı. Mesela aralarında bir kız var. O da işte babasıyla sorunlu. Şimdi mesela Stranger Things'te de öyle. Kız babasıyla sorunlu. Baba evet. diye çağırdığı kişiyle sorunlu. Evet, evet. Pisiklet olayı var mesela. Pisiklet olayı, pisikletle gezmeleri vesaireleri. işte junkyard olayı var, hurdalık olayı var. Mesela hı hı. tamamen iç, yani. Kesinlikle öyle. Tamamen yani Biz burada yani geçen sezonun kapanışında bayağı bahsetmiştik bundan. Junkyard ve orada geçen çocukluk diye. Bu çocuklar bir defa saklanmak için gittiler junkyard'a. Oradan bir şeyler hı. alıp ben bundan bir şey yaparım ki çocuktu değil de onlardık. Yani... O nedenle biraz arada. Güvenli açık. bölgeydi orası. Aynen yani. öyle. Bir de yani o çocuklar gece yarısı bisiklet sürüyorlar. bilmem. Yani Bir çocuk hikayesi anlattığın zaman bir şeye sebep olan ya da doğrudan etkilenen kişinin çocuk olması gerekiyor. Yani bakınız sineklerin tanrısı. Gerçekten de çocuk gibi davranma gerekiyor. Bu çocuklar da birazcık daha büyüklerin çocuk gibi anlatılmasıydı. Ben biraz önceki o hangover iki örneğini verirken aslında kendimce genel çerçevesini o şekilde çizmiştim. Ama şöyle bir şey de var. Mesela Günümüzde olsaydı ya hani o FRP oynayan çocuklar falan WoW oynayacaklardı. Öyle bisikleti bisikleti de binmeyeceklerdi kolay kolay. Hı hı. Evden böyle takmışlar kulaklıktır Anne çağırıyor arkada. Hadi yemeğe gel bilmem ne. Bir saniye raid'deyiz ya şu an gelemem falan. Şimdi o işler evrildi gerçi. Başka Call of Duty falan oynuyorlar galiba. Evet. Şimdi ben şeyin iyi verildiğini düşünüyorum sonuçta. Bu 80'ler evreninin doğru yaratıldığını 83'lü çocuklar tarafından çekilse de ben aynen... O günleri işte 10 yaşında yaşayan bir çocuk gibi hissetmemi sağlıyor. 90'ları yaşayıp da 80'lere bakış atıyorlarmış gibi mesela bana hiç hissettirmedi. Hmm. Örnekleri de çok keyifliydi şeyin içinde. Mesela bisikletler diyorsunuz. O zaman gerçekten orada birebir diyaloğu da geçiyor. O olan bisikletini bırakmış. Kayıp. Bu bisikletler hani altın değerinde. Hmm. Bisikletini hiçbir yerde bırakmazsın mesela. Birebir yaşadık. 90'larda öyle değildi artık. Her yer bisikletti ama 80'lerde o bisiklet... Türkiye'de de öyleydi. İşte Amerika'da da öyleymiş. Telsizle haberleşme mesela. Çok hmm. eğlenceli. O 80'lerde işte. 80'lerde işte. Bizde de 80'lerde Mesela o telsiz her şeyde bir telsiz Ona arar. Arkadaş arıyorum arkadaş falan diye bir evet. geyik var. Tamam İlk nickname'ler <gülüyor> falan var. Millet böyle adam e, kuş kadar boyu var ama nickname olarak kendilerine ben kartal falan. Dedi. Yani, ha, böyle... <gülüyor> ben çok duydum onları çocukken ya. Çok komik günlerdi. Çok, çok matrak. <gülüyor> Keşke gene olsa. Aynı zamanda bunun arkasında ben şeyi de görüyorum. O hikayeyi güzel 80'leri yedirmelerinde müziğin çok büyük etkisi var. Onu söylemeden hmm, geçmeyelim. Evet, evet. O synthesizer müziği 80'ler için o kadar belirleyici bir şey ki. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz o hissi gözümüz kapalı. Evet. Gidebiliyoruz biz 80'lerde o Özellikle New Age'in e, yükselişe geçtiği bir dönem yani. Evet. Mesela elektriği kullanmaları. O mavi çıtır çıtır elektrik mesela. O böyle Highlander'da falan vardır. Böyle o cızır cızır cızır cızır o efektler evet. Terminator'da vardır falan. Evet. Aynı şeyi gelip burada... Daha güzel bir şekilde mesela kullanıyorlar böyle o kadar çok detaya bulaşmış ki bir yandan duvarda poster mesela işte herkesin 80'lerde duvarlarında posterler vardı. Şimdi yok de, artık. Şimdi yok öyle evet. bir şey artık ama o zaman vardı gerçekten öyleydi. Bu çocuklarda da şimdi biraz yine o Spielberg atıfları bunlar ama işte tabi The Thing de var duvarda. Evil Dead var. İşte yani öyle bir posterler bilmem neler evet. o var bu var bir sürü öyle şey var. Onların hepsini çok iyi yakalamışlar. Doğru, bu arada üçüncü türden yakınlaşma arada, falan da vardı. Bu arada şey de var. Vici boardu unutmayalım. Ee, hmm. Vici board dediğimiz bu şey vardı ya. E, ya da Kaja board dedikleri. Kaja mı? Kaja mı? Ne ya, işte, ben işte, biz, biz ben, diyor? Ya nece olduğunu bilmiyorum. Herkes telaffuz ediyor. Ben Vici board diye biliyorum. Ha, hani, tahtası. Şey, hayalet tahtası. tahtası tahtası yani ruh çağırmak için kullanılan evet. o tahtalar mesela 80'lerde çok ünlüdü ruh çağırmaktı yok kalp çağırmaktı bilmem neydi mesela. Evet, evet. Ama bu, bu, bu dizinin eksik olduğu tarafı oydu. Gelinin karşılarına çıkan kötü şeyin arada bir duvardan görünen şeyin aslında bir ruh olduğunu falan düşünebilirlerdi o canavarın. Ona göre bir aksiyon alabilir bir, yani bir refleks gösterebilirlerdi. Fakat öyle davranmadılar Aslında biraz daha e, bilim kurgu yaklaştılar. İşin kolayına yerine. Evet. Yani bir supernatural bir korku yerine Bilim kurgu korkusu yok yaklaştılar. Aa boyu tamam bir yaratık geliyor bir de elle tuttur bir yaratık oldun nereden biliyorsun? İşte ayı falan tuzakları koymalar yakarız biz bunu falan. Şimdi bunlar onlar tabi çok Amerikan işler evet. güzel her zaman silah alırsın işte yakalarsın evet. filan bakış açısı Amerika'da olur. Hı -hı. Ama dediğin şey yine çok güzel o zamanın bu soğuk savaş döneminin korkuları olduğu için korkular gerçek artık daha teknoloji gerçek. Evet. orada ortamda böyle bir Rus var Rus'a karşı birileri silahlar bir şeyler bir şeyler yani uzay savaşlarından bahsedilmeye evet. başlanıyor o duyguyla artık herkes hayaleti bırakmış şey yapıyor böyle anında hani hükümet ajan, yaratık boyut direkt atlıyorlar ama orada atlamamız gereken bir şey daha var 1976'dan 75'ten 90'lara kadar deliller çok tartışmalı olduğu için belki de insanlar Ruhun ölçülebilir ya da hayaletin belli bir yerde hayaletin izlerinin ölçülebilir olduğuna falan inanlar. Ellerinde bilmem ne elektrometrelerle tabii gezen tabii. hayalet avcıları falan 80'lerde yaygın. Tabii. Biz burada konuştuk Poltergeist'te hatırlarsın mesela. Poltergeist'te de tam bir Reagan döneminin genç anne babası ve onların çocukları. Çocuk ağacın gölgesinden korkuyor falan gibi tam 80'ler şey vardı. Evet. Onun olduğu yerde mesela şey hükümet komplosu aramadılar. Başlarına gelen bir korkunç durumda. Direkt olarak dediler ki abi bir şey var. Yani içinden çıkamıyoruz. Bir paranormal uzman, bir akademisyen, evet. yani bir bilim adamı ama büyüyle uğraşıyor gibi. Hani o zamanı çok sevilen şey vardı ama Van Helsing aslında. Hı hı. Ondan sonra o gelsin de bir baksın noktasına geldi. Doğru, doğru. Yani iki yöne de gidebilir her zaman evet. dediğin yani bu, gibi. Burada o, burada o yoktu ama burada histeri vardı acayip bir şekilde. Mesela şey rahatsız ediciydi biraz. Winona her bölümde korkunç aldaması. <gülüyor> <gülüyor> Acayip rahatsız edici bir sesi vardı ya zaten rahatsız ol diye yapıyordu galiba. <gülüyor> ya zaten şey nevrotik bir tipi oyn oynuyor yani e, o açıdan da düşünmek lazım. Belli ki geçmişi var bu konuda çünkü zaten hani ilk başta inanmıyor kendi oğlu da inanmıyor e, söylediklerine. Evet. Şimdi tabii oradan oradan oradan oradan alıyoruz bunu tabii ki hani bölüm bölüm gitmeyeceğiz tabii sadece tabii, hani gördüklerimizi söylüyoruz. O yüzden zaten hani seyredin öyle. Dinleyin diyoruz. Kesinlikle. Ancak o şekilde anlaşılır konuştuğumuz şeylerde muhakkak ki. Şimdi şöyle bir şey var. İşte böyle nevrotik bir hatunun, düşünsene duvardan bir şey geliyordu, bir yaratık kendini gösterdi diyendiği zaman vereceğiniz tepki bellidir ki onda da öyle oldu. Yani gerçekten o, anlıyorsun yani evet bu kadın sorunlu. O yüzden inanmıyorlar. Belki de onu vermek için hani hmm. o tür bir rol. E, tabii tabii canım ışıkların yanıp sönmesinden kullanıp hani oğluyla konuştuğunu anında düşünen bir kadına duvara şey bir anda kabul bir kabul anda, ha, bunu bir yöntem olarak o bir yani tamam o zaman hep beraber kabul ettik tamam bu kadın deli. Deli olduğu için de kimse buna inanmıyor. Bu da deli olduğu için zaten bu kadar kolay inanıyor filan gibi böyle o evet. dediğin yani işte nevrozu yani. delilik dediğin Aynen. nevrozdan bahsediyoruz tabii. Aynen. Histeriden. Aynen. Şey konusunu ben beğendim açıkçası hani kolaya kaçıp da bu bir ruhtur işte ya da musallat olan bir şeydir yerine hmm. daha bilimsel bir şey. Zamanda yırtık veya işte farklı boyut veya işte upside down konusu yani kendi boyutumuzun tamamen yansıması, yansıması gibi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ben o evrende bir tek şeyi anlamadım. Mesela öyle bir boyut var. Hmm. O boyutta ama sadece bu yaratık var. İşte şimdi oraya geliyordum ben de. Şeyleri de okuyorum tabii yorumları da okuyorum veya şeylere de baktım. ikinci sezon için özellikle verilen demeçlere baktım. Anladığım kadarıyla onun bir sebebi var. Onu anlayacaksınız diyorlar. Tabii muhakkak anlayacağız. Belki de aslında gerçekten farklı bir boyut değil de düşündüğümüzden çok çok daha farklı bir yere getirecekler odalıya. Şu anda biz sadece gördüğümüz kadarını yorumluyoruz. Evet. Adamların ne yöne gideceğini bilemeyiz. Belki çok büyük sürpriz yapacaklar. Öyle bir şey de olabilir yani. Fantastik bir diyarla başladılar aslında hikayeye çünkü D&D ile başladılar. Evet. İşte çocuklar Mirkwood diyorlar bir yere Hobbit'ten bir alıntıyla gidiyorlar. Aynı zamanda işte bir karşımızda canavar var diğer boyutta Demogorgon. Demogorgon deyince ben bir kısaca şimdi en azından bir, biraz bilgi vereyim istiyorum. Şimdi Demogorgon D&D'nin içinde en o dönemlerin en baba canavarı, iblislerin prensi. Ama Demogorgon diye bir şey de daha önce var. Yani bunu diyendi uydurmuyor. Demogorgon yeraltı ile ilişkilendirilen aslında bir pagan, bir deity. Evet. Ya da yani demon olduğu da düşünülüyor. Ve böyle şey diyorlar, primordial diyorlar. Yani böyle ilk olanlardan. Yani işte Yunan mitolojisine bakarsak hani Kaos ve Kronos'tan doğanlardır o ilk olanlar zaten. Ama kelime olarak gidersek biraz hazır. ...mitoloji falan geriye gidelim. Demi Urge, cün yanlış okunması olduğunu düşünüyorlar... ...ve Demiurgos'tan geliyor bu da Yunanca. Orijinalinde Demiurgos... ...craftsman, artisan yani zanaatkar demekmiş. Ondan sonra bu zamanla producer'a dönüşmüş. <gülüyor> üretici anlamında yani producer'a dönüşmüş. Bir süre sonra da creator'a dönüşmüş yani yaratıcı. Şimdi ama aslında yani hani tek dinlerin tanrısı gibi de değil... Demiurgos var olan madde yani madde zaten var o maddeye şekil veren bir tasarımcı olarak onu tanımlıyorlar o böyle e, şekil veriyor maddi dünyanın işte kötü olduğunu ve diğer dünyanın iyi, iyi olduğunu düşünülen zamanlarda da bu demiurge maddi dünyayı şekillendirdiği için onun da kötülükle kötü olduğunu. ilişkili olduğunu kötücülü olduğuna inanıyorlar. Bayağı bir kullanılıyor edebiyatta e, de, Demogorgon. John Milton'ın Paradise Lost'un'da var. Hmm. Ludovico Artiso'nun e, bu İtalyan bir e, epik şiiri var. Orlando Furioso diye. Onun içinde kullanılıyor. Edmund Spencer'ın The Fairy Queen'inde... Bu da İngiliz e, epik şiir. Bitmemiş bir şiir yine görüyoruz. Bir de bizim konuştuğumuz Mary Shelley'nin eşi Percy Shelley'nin... Prometheus Unbound diye dört perdelik bir lirik oyunu var yazdığı ama oynanmak için yazmamış. Buna closet drama diyorlarmış. Sahnelenmek için yazılmayan ama oyun olan bir şey. Burada da bu yaratıp geçiyormuş. Bayağı yani hani kökleri olan kötülükle ve dünyayı yaratmakla. Yani o kötücül haline rağmen dünyayı şekillendirmek gibi bir görevi olan bir demon'dan bahsediyoruz. Bu adamların bu yaratığa bu adı vermelerinin bir sebebi olabilir. Belki de bizim boyut diye düşündüğümüz şey tamamen yaratığın kendi yarattığı bir şeydir. Evet. Katarlar bunu söylüyorlardı bu arada. Çok net bir şekilde. Dünya ve üzerinde olan her şey e, acı çekmek için kötülük, kötücül bir yaratık tarafından, kötü niyetli bir yaratık tarafından yapıldı. O yüzden bu dünya üzerindeki hiçbir şeye o kadar e, şey vermemek lazım, önem vermemek lazım. Biz ancak öldüğümüz zaman takdirde doğru yere ulaşacağız. Ve bir şeye hırslanmamak, işte Tanrı'nın yaratmadığı, şeytanın yarattığı bir dünyada bir boyutta yaşadığın için hı hı. belki de olaylara bakış açı, perspektif vesaire tamamen farklı oluyordu. Daha sonra Katarlar'ın 1200-1300 senesinde Frank Şövalyelerini ezdiriverdiler. <gülüyor> <gülüyor> orgosu tapıyordu yani onlar şey gibi, Melek Tavus gibidir onlar şeydeki hı hı. gibi. Yaratıcı ya da melek inançları biraz farklıdır. Şimdi e, tabii Demagorga'nın karşı tarafında da e, bir tane şey var. Şimdi ne demiştik? Bir tane deneyler yapan laboratuvar var. Bu laboratuvardan kaçan bir kız var. Bir de laboratuvarın sebep olduğu bir yaratık var. Evet. Boyut arası gezen. Öyle söyleyelim şimdilik. Boyut arası gezmiyor ama. Boyut arası. Boyuttan çıkıyor. İşte kendi boyutundan. E, gezmiyor şey... da avlanmaya geliyor. Avlanmaya geliyor gidiyor, e, avlanmaya geliyor, gidiyor bir işte. Samun ediyor onu. Yani kız aslında çıkarıyor. Onlar boyutta takılıyorlar kendi ailelerinde. Işte, en son gereği. Yani işte yani... spoiler'ın kralını vereceğiz ama. Yani en son gereği yani, bir tek. Temas tamam, tamam. olduktan sonra ya, kapı açılıyor. geliyor. Hayır, alıp kaçırıyor sonra da dünyayı işgal söyleyeyim. etmiyor an. ay anladın tabi, mı? Tabi, boyut tabi, kapısı ya. yırtıldı hemen çıkalım gidelim arkadaşlar gibi değil yok yok e, avlanıyor ama zaten orada söyledikleri bir şey var Şia'na kadar 8 kişi mi ne öyle bir şey kayboldu diyorlar evet, yani öyle evet. bir diyalog geçiyor yani sadece çocuk değil alınan veya barb değil alınan evet. yani daha avlandığı takım şeyler de var hani gidiyor avlanıyor senin dediğin gibi bir daha çok avcı gibi gidiyor avlanıyor geliyor yiyor işte ya da yumurtluyor Hı yani yumurtluyor mu ya da işte bir yumurta onu, gördük evet. Bir şey yumurtluyor. Hayır yumurtlamanın haricinde bir de şey yapıyor. Alien'daki gibi insan içine şey bırakıyor, parazit bırakıyor. Evet. Yani bir hmm. parazitel bir durumda evet. söz konusu. Evet. bayağı bildiğin alien gibi işte seni duvara yapıştır veriyor. Ee, gene ağzından şeyle. Beyaz tadında bir şey. Örümcek kıvamında var. seni Bekletiyor yumurtaların yani. Yumurtaların yanından geçtiler. Açılmış hatch bu arasına geçtiler falan. Yani o göndermenin artık son <gülüyor> noktası Gönderme <gülüyor> falan değil. Bildiğin şey vardır ya Türk filmlerinde hani Dünya'yı Kurtaran Adam'ın yarısı Star Wars'tan geçmedir mesela. Çekmemişler e görüntüleri direkt görüntüleri, evet, görüntüleri makaslayıp yapıştırmışlar böyle efekt niyetine. Bir an düşündüm. Acaba dedim 51'den, 2'den falan makaslayıp direkt mi koydular? Çünkü çok belli. Şey de belli bu arada. Evet. Bu kıyafetler kıyafetle, de... Evet. Kıyafetin üzerinde lambası bilmem nesi vesairesi. O da bayağı alındı. Pek çok şeyi var tabii göndermesi var. Bunun Hı. haricinde işte dediğimiz gibi bu evil yaratığımızın karşısında bir tane o, kaç? 13 yaşında kızcağızımız var. Anlaşılıyor ki laboratuvarda bir şekilde deneye tabi tutulmuş ve süper güçleri var. 11 numaralı denek. <gülüyor> 11 numaralı <gülüyor> denek. 0-11 numaralı <gülüyor> 0, 11. denek. 0, 11 Şimdi kısaca el diyelimiz de. Hmm. Elin şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla iki tane belirgin paranormal şeyi gücü var, var, gücü var. Bir tanesi telepati, bir tanesi de telekinezi veya psikokinezi dediğimiz şeyler. Şimdi bunlar nedir? Herkes biliyordur büyük ihtimal ama gene de notunu verelim. Hmm. Telepati uzakta bir başkasından e, informasyon almak, duyumlamak, veya görmek, kim zaman görmek. Tabii bunlar kendi aralarında ayılıyor ama ben genel şeyini söylüyorum. Evet. Uzaktaki birinden, görmediği birinden bilgi toplamak, zihin okumak. zihin okumak bunların işine giriyor. Telekinezi veya psikokinezi dediğimiz şey ise fiziksel bir güç kullanmadan fiziksel dünyaya müdahale edebilmek. edebilmek. Bu kaldırmak olabilir, şeklini değiştirmek olabilir, yok etmek olabilir yani her türlü fiziksel müdahaleyi yapabiliyor ama hiçbir şekilde fiziksel bir güç kullanmıyor. Bu işin Yunan kısmına girelim. Canım, Şöyle mi? ki tele Hı. uzak anlamına evet. gelir. Patos veya pateya hissetmek, hissetmek algılamak, duygu, duyumlamak şeklinde veya tecrübe Hı. etmek anlamında. Yani sonuç olarak uzaktaki bir şeyden hissediyorsun informasyon alabiliyorsun, haline bakabiliyorsun, duygusal durumunu kontrol edebiliyorsun. Yani bunların içine hepsi en, giriyor. En meşhuru da zaten Delfi rahibelerinden. Hatta baş rahibinin galiba sıfatlarından bir tanesi Pitya'ydı. Bir de meşhur Pitya'sı vardır. Anadolu'lu bir peri kızımız. Kendisi de aynı böyle e, kahin, medyum şeyleri de özelliği de gösterir. Evet, telekine sizde gene dirikten Psyche denilen zihin, ruh, nefes anlamına geliyor. Kinesis'te motion movement yani hareket, hareket, hareket ettirmek evet. anlamında. Bunun da o şekilde anlayabiliyoruz. Yani kahraman kızımız insanların zihnini okuyabiliyor, uzaktaki insanların yerini tespit edebiliyor, başka boyuttaki insanların yerini tespit edebiliyor zihnini kullanarak. Bir de bir şeyleri uçuruyor evet. zihniyle hareket ettirebiliyor. Bir hile yapıp Ufak. bütün puanları intelligence'a yazmışlar aslında. <gülüyor> Şöyle bir şey de var ee, bir şey daha giriyor işin içine tabi bu da zaman zaman telepatinin içine sokulabiliyor remote viewing dedikleri uzaktan izleme yani bir şekilde sadece hissetmek veya okumakla kalmıyorsun direkt olarak bir şeyi arayabiliyorsun hmm. veya bulunduğu yeri vesaireyi görebiliyorsun evet, yani görüntülü olarak evet. yapıyorsun telepati işini. Uzgörü ya da duru görü gibi duru bir, kar bir karş evet, karşıtı var. Duru görü, duru göre. görü, duru görü olabiliyor. Eski e, şeyler ruhçulardan kim kaldı belirici. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu kızımız biraz pilli gibi çalışıyor. Evet, enerjisi. Zaman gibi. zaman enerjisi bitiyor. Bitiyor ee, ki şeyini kullandığı zaman gücünü kullandığı zaman görüyoruz ki burnu kanayıp duruyor. O da zorlandığının veya bir güç harcadığı kendine göre bir güç harcadığının evet. göstergesi. Evet. E, bunu şarj eden e, bir şey var. E, o da ya dinlenmek ya da yalıtım havuzunda. Şimdi yalıtım tankında şarj olmuyor aslında. Yalıtım tankında yalıtıldığı için gücünü daha odaklı, odaklı kullanabiliyor. kullanabiliyor. Yoksa işte aynen. yemek yiyip dinlenmek dışında fazla şansı yok. Şekerli bir şeyler yemeyi seviyor. Hı, waffle gibi mesela. Aynen öyle. Şekerim düştü. Bisküvit yok bir, mu? Işte. <gülüyor> aynen öyle sürekli. Onu bir besleyip ama yalıtım tankının esas görevi onun gerçekten yalıtıp dış dünyanın etkilerinden uzaklaşınca çok daha rahat odaklanmasını sağlamak. Bir Şimdi, de orada şey var buradaki mekanik de önemli. O zamana kadar bu kadar kesin çizgileri olan bir şey değil. Gitsin bir 5 dakika kestirsin ondan sonra belli bir %10 güç depolsun. Bak %10 falan diyorum metrik şeyler bunlar, <gülüyor> bunlar aslında oyun dinamikleri. Burada yaptıkları şey de o. Ya yemek yer ya uyur. Böylece şey olur. Bir şey olduğu takdirde burnu kanar olur. Şimdi burun kanaması bir vaka olarak başka filmlerde, hikayelerde vesairelerde görünüyor. İşte bilmem ne korteksin yırtılması falan diyorlardı. Kelebek etkisi filminde. Hmm. 2005 miydi? 2004 miydi? O zaman hatırlayın. Ondan sonra rassal olarak gösteriyorlardı. Ama bunun bir metodu yoktu. Gücü kullanırsam burnu kanar. Gücü şöyle kullanırsam burnu böyle kanar. Falan gibisinden bir metodu yoktu bunu. Bu baya 90 sonrası bilgisayar oyunlarının daha çok getirip vermiş olduğu bir şey. Sistematik yapı. Ya o bizim için ama işte bir de esas zaten 70'lerde çıkan diyendiğinin kuralları bunlar. Zaten evet. onlar bir parti işte kuruyorlar. Zaten bütün lazım, birbirlerine lazım, şey evet. yapıyorlar anlatıyorlar işte avlanmaya gittiklerinde şeyi yakalamak oğlanı bulmaya gittiklerinde pardon arkadaşlarını işte bir tanesi sapan getiriyor silah işte getiriyor, silah getiriyor. Yani. öbürü mesela giyecekler getiriyor diyor enerjimizi toplamamız gerekecek bizim bu macera sırasında diyor yani zaten bütün dizinin içeriği de bir D&D oyununu kuralları dahilinde ve o şekilde ilerliyor 3 kişi 4 kişi bir araya gelir her birinin farklı özellikleri vardır biri şunu yapar bilmiyor ve quest'i bitirmeye çalışırlar ki kızımız özellikle şey içinde, seri içinde, dizi içinde kullanılan bir e, yalıtım tankı konusu var. İlk önce ufak bir bilgi vereyim. Sensory Deprivation Tank dediği denilen veya Isolation Tank denilen şey bizim yalıtım tankı dediğimiz ekipman. <gülüyor> 1954'te John C. Lilly tarafından e, geliştirilen e, bir ekipman. Kendisi hem e, doktor, pratisyen doktor hem de neuropsikiyatrist bu çeşitli şeyler ilk önce kendinde deniyor. İlk önce kendini bir oluşturuyor. İşte tamamen duyuları, dış etkenleri yalıtıp ne olacağını görmeye çalışıyor. Bu esnada zaman zaman şey de kullanılıyor. İşte uyuşturucular kullanılıyor özellikle. LSD mesela özellikle çok popüler bu tür testlerde. Yani sonuç olarak ilk önce yalıtımla ne olacağı, Merakıyla başlayan bir şey daha sonra pek çok deneyde kullanılıyor hatta parapsikoloji deneylerinin vazgeçilmez elemanlarından bir tanesi zamanımıza gelecek olursak şu anda tamamen meditasyon özellikle stres bazlı hastalıklar hmm. için kullanılan bir ekipman. Hmm. Diziye gelecek olursak öncelikle şeyden bahsedeceğim 1980 yapımı Altered States Şimdi burada bir kere kullanılıyor. Bu da aynı zamanda Pedi Çayevski tarafından yazılan tek e, eserden alınma. Burada da şizofreni araştırmak için kullanılan bir e, kullanılıyor yalıtım tankı. Fakat işin içinde küçük kız ve yalıtım tankı gelince benim aklıma ilk Dinar Kuntz geliyor. Pek rastlayamadım bu fanfacts olaylarında Kuntz'un adına ama onun işte 85 yapımı bu eserinde. Neydi eserin adı? 4'tu December yani kışa Doğru, açılan kapı ki kimi zaman ben bahsederim bu eserden epey de severim. Çok bariz bir şekilde küçük kızı yalatım tankını ve işkenceye dönen seansları görebiliyorsun. Hı hı. Şimdi 4'tu December'da tabii daha farklı bir şekilde kullanılıyor. Yani kız orada bir saat veya bir girimlik falan kalmıyor 6-7 saat kalıyor. Zaten amaç orada kendi... Ruh, ruhunun bedeninden çıkıp başka yere gidebilmesi aslında astral ışınlanma veya astral hı hı. yolculuktan bahsediyor e, kuns Kitap boyunca tabii e, kızın peşinde bir canavar var. En sonunda anlaşılıyor canavarın ne olduğu spoiler vermeyeyim okumak isteyen varsa. Hı hı. Fakat burada benim ilk e, gözüme çarpan olay bu oldu. Yani küçük bir kızın üzerinde yapılan deneyler ve aynı zamanda bu kızın ailesin şimdi baba oradaki baba figürü bunu yapıyor. Gerçek babası yapıyor kıza. Hı hı. Şimdi burada da bir baba figürü var aynı şekilde. Bu da gerçek babası olduğunu iddia ediyorlar hatta. Şimdi Kesinlikle. öyle bir şey oluyor. onu daha bilmiyoruz baba, henüz. Baba gibi. baba baba diye gizliyorsun yani. Bilmiyorum. Ben ilk önce şey diye düşündüm. Acaba Hop'un kızı öldü dediler de acaba bu kız o mu, kız mı diye ha. düşündüm ama sonrasında ha. anlaşıldı ki değil, olmadığı çıktı. Ee, en azından gerçek annesini buldular kızın. Ama orada da mesela annenin geçmişinde bir deney var. Tabii tabii yine LSD'ler, yine tanklar, yine Aynı deneyler. Aynı şekilde. Çocuğun doğmasının sebebi de bu şekilde bu olmasının sebebi de ona sebebi bağlıyorlar. De o. Şimdi tabii bu yalıtım tankı pek çok şeylerde eserde de dahil olmak üzere şeyde kullanılıyor. Yani hem sinemada hem de e, kitaplarda kullanılmış. Ama dediğim gibi benim ilk aklıma gelen Kuntz oldu. Bu, bu düzlem zaten bir Kuntz. Yani bu bir Kuntz hikayesi. Yani bu bir, bir e, bilim korku ve en uçuk versiyonlarında. Doğru çünkü Kunz hiç acımaz böyle. Onun kafa acayip açıktır ama bilim kurgu altyapısı üzerinden gider. Yani King gibi yani hmm. Allah tarafından kız bir de böyle bir doğan bir kız var. Bilmem ne testleri esnasında ya da işte annesi vaktinde bir kötülük yaşamış, çocuğu kötü yetiştirmiş bilmem ne falan gibi bir insan iki dini faktörü işin içine katmaz pek. Kuns. Kuns bayağı işte daha önce bir uygarlık vardı biliyorsun insan öncesi. Biz işte onların yarattığı şeyler, robotlar, AI'lar, yapay zekalar, dimana dönüştü falan gibisin. Uçuk bilim kurgu düzlemleri hikayeleri Sadece uçuk mi? bilim kurgu değil aslında hani çok uçuk olmayanlar da var. Bu sadece kışa açılan kapıda değil birkaç kitabında daha kullanılıyor bu yarım yalıtım tankını. Hmm. Ve mesela bir tanesi var bildiğin hafiften kendini bilim adamı sanan bir şey. Bilinçaltı deneyler yapıyor onun içinde mesela e, halkın suyuna bir ilaç katıyor LSD tarzı evet. ondan sonra kasaba kafayı yiyor <gülüyor> gibi yani mesela orada da aynı şekilde bahsediliyor veya işte ne bileyim e, hükümet bazlı şeylerden bahseder hükümetin yapmış olduğu deneyler veya yani araştırmalardan bahseder. Yani komplo komplo aynı bilim. Öyle. Kurgu, bilim, korku vesaire evet. altyapısı. Kunt burada çok belirgin evet. yani var yani. E, çok kişi bahsetmemiş ama kesinlikle ve kesinlikle var ki zaten evet, Kunt 80'lerin e, King'le birlikte. E, Kraldır Fransızdır onların ikisi. A, aynen aynen. Şimdi King'e gelecek olursak itten bahsetmiştik. Ama sadece it değil e, zannedersem the body dedik. Evet. Yani pek çok aslında şeyinden düşünecek olursak i̇şte Firestarter fire mesela, evet. Shining mesela. Yani e, kullandığı işte bütün bu paranormal güçler e, vesaireler e, bunlara konu okul, içine ufak, geçiyor. Yani birebir olmasa da keri vesaireyi de koyarsın. Gene bir kız e, e, niyetiyle var. Çıldırıyor. Bak şimdi sen söyleyince ben fark ettim. Onda ya. da mesela kötülüğü çağırmakla kan bağlantısı var. Tabii canım. Keride de öyle. Tabii. Kan üstünden aşağı kan geçtiği zaman hatun iyice şeyleri yakıyor yani devreleri yakıyor. Tabii tabii. Ya bir de işte hani e, anneden izole vesaire o yüzden keriye çok yazmıyorlar. E, Kerry hanesine yazmıyorlar onu ama yani daha ne yapsın e, tamam bala yok mala yok da e, okulun tabii, içinde bir gece var. <gülüyor> Ayrıca zaten dizinin içinde de birebir Stephen King adıyla da anılıyor hmm. zaten kitaplar yani elinde. kitaplar elinde şeyle tamam. anılıyor. Şey de öyle Den Omen'ın da e, Ha evet şey, evet Omen'ın görünüyor zaten. Cesedi bulan e, şey polisin adı Omen. Ya çok güzel şeyler var. Aslında demin dediğimiz gibi hani başlangıçta dedi ki herkes bir cımbızla bir şeyler çekiyor oradan. Ha şu da var, bu da var değil mi? ...kaçından beri aslında sorulması ve e, konuşması gereken şey... ...en fazla tartışılan şey de bu. Şimdi, bu bahsettiğimiz şey tamamen bir 80'ler e, bombardımanı. Müziğiyle, görünümüyle, şunuyla, bunuyla... ...bizim gözümüzde hala modern olan, oturmamış, tutarsız görünen yerler var. Bunları da açık ettik zaten. Neye benzediğinden de bahsettik. Şimdi, bu kadar gönderme yapan şey, bu kadar başka şeylerin ruhunu taşıyan şey... ...kendine ait bir karakteri, bir hikayesi, bir kurgusu var mı? Bu iş bir yerden sonra... Taklit ettiği şeylerin bir potpourrisi olmak noktasına dönüşüyor. Yani o tarafa doğru gidiyorsun. Kendine ait bir hikayem var mı? Yani hikaye E.T.'den, Firestarter'dan, öbür taraftan Carrie'yi de bahsettik. Thor, Samber dedik. Onu dedik, bunu dedik. Bir sürü insanın işte Poltergeist serisinden tutta üçüncü türden yakınlaşmalar, bir evet. falan. E.T.'ler. Bunların hepsinin harmanlanmış olduğu yerde bir kendine ait hikayesi var mı? Stranger Things'in. Yoksa Stranger Things bir alaca Kur'anlık kuşağı gibi bir şey yapmaya çalıştı da bu izler göründüğü için vs. Yani bu, bu kadar göndermenin aslında bir yerde esas hikayesi varsa ki bence pek yok. Kendine ait bir ruhu, bir spriti var mı diye düşünüyorum. Yok bence. Ortadan kaldırmaya, diğerlerine göndermeler nedeniyle iyice silikleşmeye başlamasına falan mı sebep oluyor? Bunu düşünüyorum. Çünkü hani bir defa bu artık gönderme gönderme değil. Resmen bir klip haline dönüşüyor bazı yerlerde. Ya buna hoş şeyler bizim çocukluğumuza da dokunduğu için ve o zamanlarda masum zamanlar olduğu için ve dünyada biz büyüdüğümüz zaman duyan kötü bir yer olduğunu öğrendiğimiz için hep aklımız oraya kaçıyor. Çocukken her şey iyiydi. 80'lerde çocuk olmak iyiydi. İşte Kadir Aydemir Yetikülk yayınlarından 2009-2010'da kitap çıkarttı. Ben öykü verdim. Bir nostalji yapmaya başlamıştık falan. Şimdi bunun geldiği son noktadayız. Acaba... Eseri o tarafıyla kendine ait bir şey var mı? Söylediği bir hikayesi var mı? Yoksa sadece bir sürü şeyin ortaya konulduğu bir potpoli mi? Bir karmaşa mı? Diye de bir ele almak bir düşünmek lazım. Ha bu eseri iyi ya da kötü yapmıyor. Robin Goodfell'e'nin biraz önce Pak'ın söylediği gibi Shakespeare'den alıntıladığımız gibi. Yani uyuyordun mu uyuyordun ama güzel zaman geçirdik kabul edelim. Biz de fena değiliz o kadar falan noktasında. Ele de alabilirsiniz. Güzel bir şeydi. Ama bunu sormak da lazım. Bu söylediğinin yanı sıra ben dizinin başarısının da en başta o söylediğim 80'ler evrenini yaratıp onun içinde oynamayı becermesi olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok 80'lere dair şey bugün hala yapılıyor. Dizide yapıldığı, filmde yapılıyor. Hiçbiri bu şekilde her açıdan seni alıp o güne götürmeyi becerememişti. Bu ışığından rengine, oyunculuğuna, karakter kullanımına, kostümüne, müziğine, her şeyiyle seni alıyor, o güne götürüyor ve o günde sen sanki o gün çocukmuşsun gibi o çocuk naifliğinde bir şey seyredip kendini iyi hissediyorsun. Tam da dediğim puk cümlesi olarak. Yani dizinin başarısı muhteşem bir öykü anlatması falan değil. Bunu hiç kimsenin iddia ettiğini de zannetmiyorum. Evet. Dizinin başarısı bu evreni mükemmele yakın bir şekilde oluşturmuş, kendi iç kurallarını... ...kabullenmiş, bize de kabul ettirmiş olması bence. Şimdi bunu bir... ...çok başarılı bir saygı duruşu olarak ben kabul ediyorum hı hı. diziyi. Tam manasıyla. Sen diyorsun ya kendine ait bir hikayesi var mı? Valla şu an için onu bilemeyiz. Hani ikinci sezonda veya sonra olacaksa... ...üçüncü sezonda ne yapacaklar, ne edecekler miyiz Belki de tamamen kendilerine ait bir şey e, çıkaracaklar. Yani 80'lerden farklı... Feksemlerin izlerini taşıyan daha farklı bir ya bak işte bu hiç düşünülmemişti ama biz bunu da yaptık da diyebilirler. <Gülüyor> ya da saygı duruşuna devam edip gene zevkli bir ikinci sezon seyrettirebilirler. Yani bunu şimdiden söylemek çok zor ama şu var ki seninle dediğin gibi çok başarılı bence. Elementleri çok güzel kullanmışlar, çok yerinde kullanmışlar. ...hikayeleri evet hani kırpıp kırpıp koymuşsun gibi... ...şimdi başka bir şey de belki çok şey olurdu... ...hani absürt dururdu... ...hani şey gibi bu... Hani ...kitaptan bölümler şey yapıp kendine ait bir kitap yapmak gibi... ...hatta evet. şeyi de vardı biliyorsun... ...bu Avrupa Yakası'nın bölümünde Volkan... E, ...kitaplardan parçaları şey yapıp kendine kitap yapıyordu... E, ...bestseller oluyordu bizim memleket bu ayrı <gülüyor> mesela... <gülüyor> Ha böyle bir şey olabilirdi ama olmamış. Gayet zevkle izleniyor. Dediğin gibi nostalji yaptırıyor. Hele ki o, o dönemin çocuklarına. Oradan büyük Ben kazanıyor. çok zevk aldım. yani Hem zevk aldım, hem eğlendim, hem hatırladım. Belki de bütün bunlar sebep. Yani bu dizinin bu kadar popülarite kazanmasına. Ha. Bence dizi bir hikaye sunmuyor açıkçası. Yani en son geldiğimiz noktayı ben söyleyeyim. Size bir kabuk sunuyor. Onun içerisine her şeyi doldurabilirsiniz. Bir hikayesi sağlayabilirsiniz. Yani bu konsept dediğimiz şeyi yaratıyor. Nasıl ki konuşmanın başında söylediğim gibi ne burası gerçek 80'ler ne de biz gerçek 80'leri çocuklarıyız diye. Öyle bir dünyanın içerisinde anlatılıyordu. Yani belki de dünyanın upside down'ında daha sevini bir halinde çekilmiş bir hikayeydi. 1983 diyorlar ama dünyanın 1983'ü değildi falan gibi. Bu aslında sizi bir konsept yaratıyordu. Bir hayal halimiydi, bir diyardı. 1980'lere çok benzeyen bir diğer halinde veriliyordu. Bir hikaye olup olmaması çok tartışılan bir şey. Bu bütün tarih boyunca tartışıldı galiba. Ve sadece edebiyatla alakalı tartışılmadı. Ben motoske seviyorum mesela. Motorcular da bir yere varmak mı? Bir yere varırken geçirdiğin süre mi? Yani e, keyif mi? Diye tartışırlar. Çünkü amaç sürmek mi? E, yoksa varmak mı? Tabii, yaşam içinde söylenen her şey açısından süreç mi sonuç mu e, her eser içinde hayatı yaşarken mi? de önemlidir. Ne hissettirdi e, ve ağzında nasıl bir tat bıraktı aslında birazcık şey o ya çok beğenmesem bile sonunu iyi bağlayamasa bile ki ben kunstluğunu yaşarım ne yazık ki birkaç tane şeyinde. Fakat e, çok iyi bir hissi vardır onun. Çok başka bir yaklaşım vardır ve orada bulunmak istersin, onun hikayesini duymak istersin, okumak istersin. Bu nedenle de eline o kitaplara gider. Bu nedenle böyle bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Bir hikaye sunmuyor, bir kabuk sunuyor, bir çerçeve sunuyor. Onun istediğin gibi içini doldurabilirsin. Hani bir D&D diyarı gibi düşün. Ama hikayelerini DM yazar daha sonra. Anlatabildim mi? Ee, belki de ileride bir oyunda çıkartılabilir ki çıkacağından da 90 eminim yani. <gülüyor> orada konserin de bak mesela konstan başka bir örnek daha sana özellikle bu seri şey bu dizi için laboratuvardan kaçan bir iyi bir kötü varlık nöbet adlı eseri watchers yani orada barezde süper güçleri olan bir köpek bir de çeşitli yaratıklardan elde edilmiş bir canavar hmm. İşte köpek arkadaş edinir. Yani daha doğrusu bir aile edinir kendine. Sonra işte öbürkü de onu kovalar falan şeklinde. Mesela hmm. orada da benzerlik var. Çok var. Yani adamınla çok fazla konuşmuyoruz. Beş kelime, on kelime konuşuyorduk kız. Onun bakışı vesairesi olacak. Ee, son olarak söylemek istediğim aslında iki tane şey var. Ee, bir örnekle başlamak istiyorum. 1945 senesinde İkinci Dünya Savaşı bittiği zaman Paris'te bir anket yapılıyor. Ve e, soruyorlar. Avrupa'yı kim kurtardı? 80 itibari, yüzde belki de 90 itibariyle Ruslar kurtardı diye çıkıyor. Yüzde 10, yüzde 15 gibi de Amerikalıların kurtardı söyleniyor. Hı hı. Zaman içerisinde 1960'ta tekrar soruyu soruyorlar çünkü bu popüler bir soru haline geliyor ve Avrupa'nın yaşadığı modern tarihteki en büyük travma olduğu için az buzda değil yani 20 milyon insan öldü diyorlar. Tekrar tekrar soruluyor, tekrar tekrar araştırılıyor. Tarihi içerisinde 1950'de 60'ta tekrar tekrar soruyorlar ve görmüş olduğun orada bir chart var. Şey görüyorsun. Şema'da direkt olarak Sovyetler Amerikan filmleri arttıkça, Amerikan sineması Hollywood arttıkça Sovyetler geriliyor, Amerika artıyor. 2010 itibariyle Paris'te sorulduğu zaman etnik kimlik dışında bir Parizyene sorduğun zaman yani Müslüman'a da sormuşlar bir Hristiyan bir Fransız'a da sormuşlar. Şunu görüyorsun %85 Amerikalılar kurtardı bizi diyor. d -day. Aynen öyle. <gülüyor> Ve aynı şey aslında bakarsan 11 Eylül hikayesinde de söz konusu. 11 Eylül'ün İlk travma olduktan sonra, insanlar hastaneden çıktıktan sonra bir araştırmacı, bir psikiyatris elinde kamerayla röportajlar yapıyor. O gün nasıldı, ne oldu falan gibisinden. İnsanların geriye dönük olarak zaman ilerledikçe birkaç senede bir tekrarlanıyor bu röportajda. Anlattıkları şeylerin, aynı kişilerin, aynı hatıraların farklılaştığını görüyorsun. Beyin kendisini bir düzen, bir nizam şeyine sokmaya çalışıyor. ...korunaklı bir hale bir alana getirmeye çalışıyor. Kötü anılardan arınıyor mesela. Yani ona göre bir güzelleme yapıyor. Bir masalsı bir diyar kuruyor. Şimdi geriye dönüp baktığında Stranger Things'in anlattığı 1980'ler vardı ama yoktu. Yani her şey bu kadar güzel değildi ya da yani güzellik sadece her şeyin iyi gitmesi değil... Hüzünlü de olsa bazen kötü acı zamanlarda yaşasın orada bir aile bir arada bilmem ne bir sıcaklık var Stranger Things'in çizmiş olduğu tablonun içerisinde. İnsanlar birbirlerine aşık oluyorlar, hediye alıyorlar, üzülseler bile birlikte duruyorlar şu oluyor bu oluyor. 1980'lerin tamamında bu yaşanmadı. Ama geriye dönük olarak Duffer kardeşler bu hikayeyi anlatırken mesela akıllarında kaldığı kadarıyla aynı bir Fransız'ın zaman içerisinde söylediği gibi akıllarında kaldığı ve yanlış hatırladıkları belki de şekliyle yeniden bir 1980 tablosu çiziyorlar. Hı hı. Ve onun içerisine yerleştiriyorlar. Bu nedenle de diyorum gerçekten fantastik bir diyar ve e, bir kabuk sunuyor. Gerçekten bir çerçeve sunuyor. İçinde aslında istediğin kadar hikaye, demogorgonlar gelecek, emogorgonlar, hidralar gelecek. Ne fark eder ki bu dünyada olmayan. Mesela dünyada gerçekleşmemiş uzaylı istihazını göreceksin orada. Atıyorum. Öyle bir dünya, öyle bir düzlem yaratıyor. Diğer dönemin dizileri bu şekilde değildi. Fantastik ya da bilim kurgu olanlarda, yıldız çocukları, visitorlar, onlar buna bu şekilde ilerlemiyor. Onlar hala gerçek dünyaya ayaklarını basıyorlardı. Ama işte Stranger Things de bu haliyle bayağı 2000 sonrası fantastik bir eser gözüyle bakıyorum. Bana göre öyle değil. Neden öyle değil? Şimdi bir kere Duffer, Brothers, yani Duffer kardeşlerin hafızalarının, hatırladıklarının hani bu dönemde değişmeleri mümkün değil. Zaten adamlar 3 yaşında Doğmuşlardır zaten. Doğum dağı, Doğru dağı, her bir silah Yani onların aslında yaptıkları başkalarının hatıla, hatıralarından, yaptıklarından veya işte çektiklerinden vesaire. Yani tamamiyle o dönemi yansıtan edebi veya işte edebi eserlerden, sinemalardan, Sinemadan. işte modadan vesaireden, şundan bundan e, alınmış şeyler. Şimdi kendileri hatırlıyor olsa belki daha da farklı çekebilirlerdi bunu. Evet. Ama şu var kesinlikle şeye yansıtıyor. Yani ben o, o kanıdayım açıkçası. O dönemin çekilmiş olan işte çocuk başrolü de oynayan filmleri. Guinness gibi e, vesaire. İşte ne bileyim çocukları konu alan kitaplar olsun. İşte komplo teorilerine konu alan kitaplar olsun. İşte filmler şu bu. Yani o dönemin bahsettiği her şeyi gayet güzel e, şey yapmışlar. Gayet güzel oturtmuşlar. Yani benim diyeceğim o. Evet şimdi ben de Galib'in söylediğinin reddi olarak değil tabii ki özellikle hikaye ne orijinal ne de özel bir hikaye anlatmadıkları konusunda birebir katılıyorum. Ama bu 80'lerin öyle olmaması meselesine ben de tam katılmıyorum. Çünkü o dönemi aynen birebir evin içindeki birebir o çocuklar gibi yaşadım. Şimdi bunun zaten benim işte o günü hatırlarken yumuşatmam olarak da sunulabileceğini biliyorum ama bu riske girerek söylüyorum ki yani o bütün şeyin meselenin o yarattığı dünyadaki başarısının ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü o iskemlelerin üzerine örtü atıp altına çadır kurmak dahil olmak üzere fiziksel olarak birebir yaptığımız ve yaşadığımız şeyler yani bu, bu kadar çok detayın bu kadar başarıyla sunulması zaten bizleri o güne getirdi. O bizim evde yaşadığımız 80'ler işte aynen öyleydi. Bisiklete çıkıp binmek istiyorduk sokakta, gecede biniyorduk, gündüz de biniyorduk, telsizle de konuşuyorduk, üzerimize o şey yapıp çadırları da kuruyorduk ve hayal dünyamızda oyunlar oynuyorduk. İşte senin dediğin gibi galip biz hemen ve işte mekanik adamlarla oynuyorduk. Onlar belki diyendiydi oynuyordu, belki oynamıyordu. Ama bütün başarı Herkesin o dönemi yaşamış aynı yaşlarda yaşamış herkesin o bağ kurabileceği kadar gerçekçi bir sunum hazırlamış olmaları bana göre. De. Ben de acaba telif isteyecekler mi onu merak ediyorum. Bu bütün artık öykünme, güzellik yapma falan değil Bir başkasının entelektüel şey yaratımı aslında burada bahsedilen işte kurbanların bir anda kahramana ve avcıya dönmesi, avların. Bundan sonra Stephen King'deki gibi bir şey. Sanki orada göndermeler yapılırken yasal olarak nelere basmamamız gerekiyor? Nerelerde çok telif ederiz? Nerelerde ödemeyiz diye etrafında gezinlikleri bir şey de olduğunu düşünmüyor değil. Amerikalılar kapatmıştır o kapıları zaten o anlaşma şey kapı gibi yapmışlardır yani hani yani, o anlaşmayı evet. ödeyeceklerini ödemişlerdir ödemeyeceklerini de niye ödemeyeceklerinin şeyi yazılıdır yani, yani imza atılmıştır vardır. doğru söylüyorsunuz bir şey daha var şimdi bak bir de şu yönden bakın hani buna hep saygılı ruşu diyoruz ya bu seriye Hı -hı. Ee, bu müthiş bir PR yani senin şu an mesela bana o şeyi hissettiriyor ben tekrar Gunny izlerim tekrar iti izlerim tekrar işte ne bileyim Jaws'ı izlerim tekrar Aklına ne gelirse yani orada bulunabilecek orada bana neyi hatırlatıyorsa 80 dönemine ait bugün açar izlerim. Ki şu an oluyor o. Ki tabii oluyor sen. da yani. Ya Ama müthiş bir PR. Tabii canım, bu Drive filmiyle beraber hatırlamıyorum şimdi yönetmenin aynı zamanda müzik yapımcısının ortaya çıkardığı bir şey var. Synthesizer'ın 2000'lerin başında yeniden keşfedilmesi ve 2010 itibariyle de moda olması tekrar. İşte yani It Follows'u vesaireyi de gördük. Artık orada Hı. boku çıkmıştı. Denimler geri gelmişti falan böyle. Device reklamı gibi. ...şeylerle geziyorlardı, üstbaşta geziyorlardı Moda gelmeseydi 80 modası geri çok süper olacaktı ama. <gülüyor> ben. benim tanıdığım çok da sevdiğim bir tane çocuk vardır. Adını söylemeyeceğim burada. Çok net söylediği bir şey vardı. 80'lerin en güzel tarafı bitmiş olmasıdır der. Bunu bir tüs, bir sürü çağa söyleyebilirsin. 90'lara da söylemek mümkün. Hı hı. Gerçi ben 90'ların sonunun saç ve pantolonunu severim hala giyer bu tarzı. <gülüyor> ama sonuç itibariyle e, bir zaten var olan bir altyapı üzerinden çıktı. Yani Synthesizer tekrar modaydı. 80 lira anmak iyiydi. Ondan sonra e, o dönemin korku şeyleri ufaktan bir atıf gibi geri geliyordu. Yani tek eksi, It Follows'un başlatmış olduğu şeyin e, ekmeğini yemediği tek yer, Stranger Things'in <gülüyor> ekmeğini yemediği tek yer, kabus hüvesiydi herhalde. Yani bir de kabuslarda geziniyor olsaydı hani şeye Freddie'ye gönderme yapıp evet. sen o zaman seyret şeyi <gülüyor> kesip parasını da alırlardı. Ki ama zaten şey de bu arada o duvardan çıkma meselesi de aslında hemen atı. Freddie'ye atıf olarak alınabilir. Yani hani duvardan benim hatırladığım kadarıyla duvar esnek duvarı kullanan Wes Craven olabilir. O da, yani. şey, da Wes Craven'la e, da, da atıf videodrome geçmiyor. Videodrome Hı. mu? Ne, Hı. Videodrome ha. filmi. Oradaki Orada televizyon. televizyon... Um, var. O zaman Kronenberg, Kronenberg. şeyden Kronenberg. daha eski, evet. eski o, 81 mi 79 mu ne çıkıyor. Eski ya. eski ama o işte o televizyonu kullanıyordu bu direkt duvarı kullanıyordu kızın üzerinden o haçın, haçı tabii, tabii, haçın tabii. oradan çıkar tepesine Freddy aynısını ne yazık ki hadi ağlamasını da yapalım bunu. Aynısını Türkiye'de yapmaya kalksak işte ona gönderme bunun şey falan ya parodi yapmak zorundasınız arabesk gibi? Kesinlikle parodi yapmazsanız... Parodi yes. yapmazsanız hırsızsınız. Yani çok affedersiniz eşeğin poposuna sokarlar adamı. Rezil üsva ederler. Üstüne gelirler. Evet. E, demedik dafı bırakmazlar. Hikayenin olduğuna falan da bakmazlar. E, o yüzden şanslılar ve e, çok da iyi bir franchise tam zamanında patlatıverdiler. Yani evet. evet biz bence yani bu dafır dem, biraderler demin e, anlamını sizlere hani anlatmaya çalıştığım demo gorgon gibi... Kendileri o 80'leri Galip'in de dediği gibi en güzel yanlarıyla şekillendirmişler bir evren yaratmışlar o yarattıkları evrende de bir sezon büyük bir başarıyla ilerlediler ben devamını hiç heyecanla falan beklemiyorum keşke de devam etmese hatta. diye hatta düşünüyorum yani tadında bırakmak gerekir her şeyi diye düşünüyorum. Umarım ikinci sezon beni şaşırtır ama benim korkum 1990'lar yani <gülüyor> 90'larla alakalı bir şeyler yapılmaya başlandı. Çünkü biz çok yaşlanmış olacağız. Onun artık nişanıdır yani. Ee... 30 koy üstüne işte 2020. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir şey yani birisi o. Ya çok yaşlanmış diyeceğiz de ne? 2, 3 sene sonra zaten bitti oldu gitti zaten. işte. Oldu O oldu bitti işte. Lütfen Beril'ciğim burada şimdi yaşımızı belirli etmeyin. Enerjik konuşuyoruz. <gülüyor> İkincisi de e, ya bu biraz önce söylediğim FRP setingi gibi bir yer yapmışlar. Böyle bir hikaye. Daha doğrusu yani bu bahsettiğim şeyin aslında bunun bir çerçeve bir konsept sunuyor olmasının aslında en iyi örneğini White Wolf FRP dünyasında görebiliyorsunuz. Biz korkucu olduğumuz benim gözüm onu daha çok seçiyor. O yüzden örneği oradan vereceğim. Wolf Ferepe dünyası aslında hiçbir yeni şey anlatmadan neredeyse, ki arada bir iki istisnası vardır, tamamen din kitaplarından, mitolojilerden, efsanelerden tekrar icat edilmiş, yeniden dizilmiş bir evren yaratımı, bir kozmogonomi sunarak çok iyi bir korku, gotik ve işte doğaüstü korku, üstü vampirlerin, kurt adamlarının, büyücülerin olduğu bir alem sunar. ...ve kuruluş hikayesini, varoluş hikayesini... ...oluştururken de neredeyse... ...hiçbir yeni unsur katmaz. Sadece o klasları vesaireleri verirken... Bile. ...bunların hepsi dünyada vardır zaten. Anlat. Kapadokyalılar da vardır mesela. Anlatabildim mi? Benim şimdi hemen aklıma geldi. Enok da vardır. Habil e Kabil vardır. Bilmem ne. Fakat bunların hepsi yeniden... ...ele alınıp... ...üzerine fazla bir şey koymadan, şeklini tamamen değiştirmeden... ...bir sırasıyla oynayarak... ...yeni bir kurgu... ...halinde... Dizayn edilip yeni bir ürün olarak, bir dünya olarak, bir çerçeve olarak sundu. Stranger Things'i de o şekilde düşünebilirsiniz. Yeni bir 80'ler ama yani öyle böyle değil. Tam çok benziyor 80'lere. Ayrıca tam istediğin gibi bir 80'ler. Uzaylılar var, boyutlar var. Çocuklar bisikletleri bilip işte bir eksperimentten bir deneyden kaçan bir deneki kurtarıyorlar. Kurtarıyor. Ondan sonra kız gidiyor onları kurtarıyor. E, okulda geçiyor. Büyüklerin, yani büyüklerin hikayesi komik oluyor. Hikayeyi anlatanlar çocuk gibi. Adamın elinde revolver var. Gizli üstte giriyor ve milletin ağzına vuruyor. Çocuk anlatır gibi. Sonra bir girmiş de bizim komiser bilmem ne abi. Üç kişiyi dövmüş falan gibi. Bir hikaye var. Bu, bu nedenle de bir şey var. Bir yapısı var. Çok iyi bir FRP dünyası olacağını düşünüyorum ben. Hani ne diyorlar? Urban FRP ya da işte <gülüyor> setting içerisinde değerlendirilebilir. Bilmiyorum ben çok fazla FRP... Bana hayran oynayanı bir adam değilim ama bunu görmek isterdim nasıl olur diye. Evet çocukken işte aynen öyle düşünüyorduk. Öyle düşündüğümüz için de bu dizinin yakaladığı başarı da oradan geliyor gibi görünüyor. Biz bu hafta dördüncü sezonumuzu Stranger Things ile açtık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.